İyi akşamlar arkadaşlar. Evet bu bu akşam 7. haftanın konularının dersini işlemeye çalışacağız. Dün akşam internetteki bir problem dolayısıyla bu dersi yapamadık. Şimdi inşallah tamamlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar tasavvuf serisülükten bahsetmiştim geçen hafta şeyh ilişkilerinden söz ettik. Ondan sonra, iki hafta ondan sonra tasavvuf eğitimindeki usuller, nesani ve ruhani metoddan bahsettik. Şimdi bu hafta da yine tasavvuf eğitimiyle alakalı onunla doğrudan ilgili bir konu. Eğitim sırasında zikir ve usulleri üzerinde durmaya çalışacağız. Ee, arkadaşlar, tasavvuf e, eğitim kurumları ile tarikatlar ki e, sonraki haftalarda bunun üzerinde duracağım, tarikatların her birinde mutlaka zikir programı vardır. Yani zikirsiz tasavvuf eğitimi olmaz. Ancak bu tarikatlar e, farklı usul ve şekillerde e, zikir yaptırmaktadırlar. Şimdi bir kimse... Ee, şeyhe biat ettikten sonra e, yani ona mürit olmayı kabul ettikten sonra ya da şeyh onu müritliğe kabul ettikten sonra onun mizacı ve meşrebine en uygun olan zikir telkininde bulunur. Yani herkesin mizacı meşrebi farklıdır arkadaşlar. Kimisi e, sesli ve hareketli zikir e, yapma ya mizacı uygundur. Kimisi sakin bir köşede sessizce kalben efendim, zikir yapmaya e, uygun olur. Bunu e, Şeyh Efendi belirler. Ve ondan sonra da ona onun meşrebine uygun şekilde zikir verir. Tabi eskiden tarikatlar e, açıktan faaliyet gösterdiklerinden e, hangi tarikatın nasıl zikir e, telkin ettiğini biliniyor. Ve ona göre herkes kendi tercihine göre bir tarikatın tekesine gidip eğitim almaya başlayabiliyordu. Eğer bu o zamanda mesela bir kimse zikri cehri uygulayan, halvetiye tarikatı, kadiriye tarikatı gibi sesli ve hareketli zikir uygulayan bir dergaha gidip de oraya mürid olmak istediğinde onun mizacı ve meşrebinin bu tür zikre uygun olup olmadığını test e, eder. efendim e, O intisab edeceği, edeceği şey ve ona göre kabul eder veya e, başka dergaha, e, farklı dergahları e, araması ve onlara gitmesi tavsiyesinde de bulunabilirdi. Dolayısıyla e, bu kişilerin mizacı ve meşrebine en uygun zikrin belirlenmesi, onun eğitimden mesafe kat etmesi için e, önemsenen bir husustur tasavvuf eğitiminde. <gülüyor> Şimdi bu zikir telkini yapılınca arkadaşlar artık eğitim başlıyor demektir. E, mürit kendisine telkini edilen zikri uygulamak suretiyle tasavvuf mertebelerini e, adım adım merhale merhale geçmeye başlar ve sonuna geldiğinde eğitim tamamlanır. Yani tasavvuf eğitiminin bir başı bir sonu var demiştik. Kişilerin istidadına göre bunun süreci değişebilir. Kimisi 3 senede, kimisi 5 senede, kimisi 15 senede, kimisi 25 senede, kimisi de ömür boyu bu eğitimi alabilir. Dolayısıyla o herkes istidadına göre bu tasavvufi merhaleleri e, farklı sürelerde geçer. Esas e, söylemek istediğim farklı sürelerde geçebilir. Şimdi bunların ilk aşaması arkadaşlar e, tövbe e, aşamasıdır. Yani birinci merhale tövbe. Son merhalede tevhid, e, bekabillah e, durumunun yaşanması halidir. Ve bu şekilde de eğitim tamamlanır. Tövbe niye bir ilk aşamadır? Çünkü Şimdi bir kimse başta bir şeye intisap edince tasavvuf eğitimi almaya efendim, niyetlenen kişi artık kendi hayatında yeni bir sayfa açıyor. O yüzden temiz bir başlangıç ile buna başlaması lazım. Geçmişteki işlediği günahları, kusurları, hataları bertaraf ederek tertemiz başlamak adına tövbeden başlamak. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde nasıl ki günah işleyenin kalbinde leke bilirciğini beyan etmiştir. Çok günah işledikçe günah lekeler artar ve insanın kalbi kararır buyurmuştur. Aynen bunun gibi tevbe ettiğinde de kalbinin tertemiz olacağı hatta hiç günah işlememiş gibi duruma geleceği müjdesini de vermiştir. Yani etta ibi minezzembi kemellâ sembele günahına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi olur e, buyurmuştur. Dolayısıyla bir kimse e, gönülden içten tövbe ettiğinde o zaman e, günahları affedilmekle hiç günah işlememiş gibi bir duruma gelecek ve oradan itibaren evradı eski zikirler efendim manevi iba e, farz ve nafilelerle birlikte Allah'a olan yürüyüşüne çıkacak demektir. Şimdi e, eğer günahlara tevbe etmeden yola çıkmış olsa, e, evet bu o günahlar e, yaşanarak yol almak mümkün değil ama diyelim ki günahları terk etti ama tövbe etmedi ee, bir takım zikirlerle meşul olarak yola devam ediyor. Evet bu yol alabilir ancak e, binanın temelini sağlam tutmadan işte üzerine katlar çıkmak gibi bir durum e, söz konusu olur. E, bina sağlam değilse üzerine kat çıkabilirsiniz ama bir müddet sonra artık onu çekmez ve yerle bir olur. O yüzden temelin sağlam olması başlangıçta temeli güçlü kılmak gerekir ki üzerine katlar çıktığınızda onu taşısın. Dolayısıyla günahlardan kurtulmadan, günahlarla veda etmeden, pişmanlık duymadan yola çıkmak böyle bir tehlikeyi beraberinde getirir. Tabi e, İnsan tövbe eder ama ne kadar Allah yoluna kendisini verse de beşer olma sasebili yine hata edebilir ve günah da işleyebilir. Bu Böyle bir durum söz konusu olduğunda hemen sıcağı sıcağına yine o süreç içerisinde de yani eğitim devam ederken de tövbe mekanizmasını sürekli işletmelidir. Bunu yaptı, yapmazsa o zaman yine bir takım tehlikeler meydana gelir. Bunu ifade için de tasavvuf ehli buna dikkat bulsa dikkat çekerek derler ki şimdi bir kimsenin işte manevi olarak yaptığı ibadetler ile derecesinin yükseldiğini düşünelim. Bunu yine bir bina örneği verecek olursak işte ikinci kata, üçüncü katı üçüncü kata, dördüncü katı atmak suretiyle böyle binasını yükseltiyor diye düşünelim. Bu sırada yaptığı bazı kusurlar, hatalar, günahlar e, da gerçekleşiyor ve buna tövbe etmiyorsa bu günahlar e, adeta o yükselmekte olan binanın bodrum katına her bir günah bir barut çuvalı e, mesabesinde olup onun bodrum katına e, barut çuvalının atılması gibidir. Bir günah işlediniz bir çuval, tövbe etmediniz o barut çuvalı orada kalıyor. İkinci, i̇kinci hata günah, ikinci çuval. Üç, dört, beş artık orada barut çuvalları çoğalıyor. Depo doldu. Ama siz bir taraftan da zikirle meşru olarak devam ediyorsunuz. Yani binaya çıkmaya devam ediyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar, ee işte orada altınızda barut çuvalları varken, oraya bir herhangi bir sebepten dolayı bir kıvılcım bir ateş ulaşırsa, ki şeytan ve nefis, işte Bugünler için vardır. Şeytan ve nefsin hilesi ve tuzağıyla oraya bir kıvılcım ulaşırsa o zaman o barut çuvalları patlar patlamaz sizin inşa ettiğiniz o gökdelen yerle bir olur gider. O yüzden günahlara baştan tövbe edildiği gibi o süreçte de yine tövbe mekanizmasını işletmeye devam etmek gerekir derler. Tasavvuf büyükleri. Şimdi e, günahlara tövbeden bahsettik ama tasavvuf, tövbeyi sadece günahlara tövbe diye anlamaz. Tasavvuf ehlinin anladığı tövbe birazcık daha geniş, e, yani o tövbeye göre çok daha geniş e, bir anlam ifade eder. Nedir onlar? Mesela günahlara tövbe edecek tamam ama aynı zamanda mala ve mülke makam ve mevkiye, şan ve şöhrete de tövbe edecek. Yani Allah'ın dışındaki her şeye karşı da tövbe edecek. Şimdi ne demek bu Allah'ın dışındaki her şey? E, tasavvufta e, Allah'ın dışındaki şeylere masiva derler. E, kavram olarak. Masiva Allah e, kalıbından kısaltılarak söylenen bir şeydir. Bu ifadedir masiva. Ee, Masivaya tövbe edecek. Yani günahlara tövbe ettiği gibi e, Allah dışındaki her şeye yani mala mülke, makam şan söyledi. Bu şu demek arkadaşlar. Ee, Allah'ın dışındaki hiçbir şeye şey ile gönlünü meşgul etmeyecek. Onlara bağlanmayacak. Onların muhabbeti, sevgisi ile gönlünü doldurmayacak. İşte benim malım mülküm var. Malım ne çok bağlı. Makam mevki sahibiyim, itibar sahibiyim. Dolayısıyla itibar beklerim veya itibar görürüm gibi duyguları yaşamayacak. Bunları tamamen kalbinden atmalı ki o zaman işte belli bir tevazu içerisinde kendisini Allah'a ve ahirete hazırlığa tam verebilsin. Böyle tövbe deyince bu kastedildiğinden e, tasavvuf ehli bir defa bunun baştan hiç olmasa niyet olarak gerçekleştirilmesini ister. Yani mal sevmeyeceğim. Makam mevki itibarı mesela makam sahibi ise itibar beklentisi içerisinde olmayacağım şeklinde efendim böyle e, niyetle tövbe etmesini e, isterler. Tabi bu Öyle e, niyetle hemen bundan kurtulmak e, mümkün olmayabilir. Dolayısıyla tasavvuf eğitiminde zaten bu süreçte o, o, ona, e, o duygu ona nakşedilecek, kazandırılacak demektir. Şimdi mesela hep çok meşhurdur, anlatılır e, tasavvuf kaynaklarından. Azim Mahmut Hüdayi'nin bir olayı vardır. E, İstanbul'da olanlar bilirler, Üsküdar'da türbesi var. Azmon Huda'yı e, Bursa'da iken, e, şeyhi olan üftade hazretlerine mürit olmaya gitmiş. Kadılık Osmanlı'da itibarlı bir meslektir. Dolayısıyla e, itibar gören makam sahibi bir kişi olarak Efendim Huda'yının dergâhına şeihin e, Efendim üftade hazretlerinin dergahına gitmiş. Fakat orada e, üftadenin eğitimi altında yol alabilmesi için o makam mevkiinden e, kaynaklanan itibar duygusunu gönlünde sıfırlaması gerekiyor ki yol alabilsin. Bu da bir vazgeçilmez bir kural olarak o, e, kabul edildiğinden Az Mahmut bunu bizzat yaşatmak istemiştir ta işin başında ve ona demiştir ki ben senin birlikte kabul ederim. E, sana eğitim verebilirim. Ancak e, benim e, başlangıçta bir şartım var. Nedir o şart? E, ciğer alıp e, satacaksın e, efendim e, halka e, ve ondan sonra bu işi gördükten sonra e, bu işe e, eğitime başlayacağız. E, aslında ciğer satmak, seyyar satıcı olarak ciğer satmak e, o dönemde e, seyyar satıcılık yapmak efendim bir kadı durumunda olan bir alim durumunda olan kişi için çok hoş bir şey değil.